Alhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed Rabbi şahli sadri ve yasrri emri ve ahlul hukdeten min nisani yafkahu kavli Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Arkadaşlar terk ettiğimiz sünnet namazlar diye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 Duha namazının faziletini ne olduğunu Allah ve Sellem'in diliyle paylaşacağız. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Yani isterseniz ben üç o bir hadisi söyleyeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh,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 yani Ebu Hureyre anh kendisi diyor ki can dostum yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor bana 3 şey tavsiye etti bu hadiste sahih Müslim'de kayıtlı ve Ebu Davud'un sünnelinde kayıtlı hadistir sahih hadistir diyor ki can dostum bana 3 şeyi tavsiye etti her aydan 3 gün oruç tutmayı 2 rekat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 hadislerinden anlaşılan budur ashabın uygulaması budur en doğrusunu bilen Allah subhanehu ve tealedir yine bu namazlardan terk ettiğimiz bu namazlardan bir diğeri de gece namazı ey teheccüd namazıdır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 bu emir her ne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e ise de ona uymakla yükümlü her Müslüman bu kapsama girer. Yani onun için övülmüş olan ümmet içinde övgüdür. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, kendisine bu namaz farzdı ancak ümmet için sünnetti Doğrusu böyle değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani böyle değildir derken bu, bu namazı ihmal edeceğiz veya etmeliyiz anlamı çıkmamalıdır. Veya terk ettiğimiz sünnetlerden biri olmamalıdır bu namaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için övülmüş olan ümmet içinde övgüdür. Bununla ilgili Furkan Suresi 63 ve 64. ayette Mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor.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 Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini haber veriyor. Ey insanlar, selamı yayınız. Sıla-i rahim yapınız. İnsanlar uykudayken namaz kılınız ve selametle cennete giriniz. Dikkat ediniz. Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. <gülüyor> Ey insanlar selamı yayınız sıla Rahim yapınız İnsanlar uykudayken namaz kılınız Ve selametle cennete giriniz Bir diğer hadiste Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'den Şöyle rivayet ediyor Üç kişi var ki Allah onları sever Onlara güler Onlara güler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 erkence kalkıp yola koyulandır. Yani Allah subhanehu ve teala için hicret etmiş kimsedir. Üçüncüsü güzel karısı yumuşak yatağı olduğu halde gece namazına kalkan kişi Allah subhanehu ve teala onunla ilgili şöyle buyuruyor arzularını terk ederek beni zikrediyor istese uyuyabilirdi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 ve kendilerine güldüğü bu, bu üç kesimden biri de e, geceliğin kalkıp ibadet eden, gece namazını kılan kimsedir. Hadis Haysemi'nin mec, e, Mecmur Zevaidinde geçiyor, 255 numarayla. Yine e, Haysemi bu rivayeti Taberani'de Taberani'de Kebir'de naklediyor ve ravilerinin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 ee, fakirleri doyuran öyle e, veyahut e, nafile oruç tutan öyle. Yani onlar hangi ibadete başladılarsa bu ibadetlerini sürekli yapıyorlardı. Hatırlayınız Allah Resulü ve Vesselam az da olsa ibadetin sürekli olanını Allah sever buyuruyordu Aleyhisselatü Vesselam.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 Türkçe metninde diyor ki Allah'ım ben senin ilmin ile senden hayırlı olanı istiyorum. Kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin pek büyük lütfundan istiyorum. Çünkü sen kudret sahibisin. Ben güç yetiremem. Sen bilirsin. Ben ise bilemem. Sen her türlü gaybı bilensin Allah'ım.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 neye meylettiyse o işin olumlu olduğuna meylediyorsa olumludur. Eğer olumsuz olduğuna meylediyorsa olumsuzdur. Kanaati kendisinde oluşacaktır. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır. Ancak bu konuda dediğimiz gibi birçok konuda bunu gerçekten istihareyi ahlak edinmemiz gerekiyor. Yine buna benzer terk ettiğimiz bir sünnette hacet namazıdır.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 kim bir günah işler? işlerse hemen arkasından kalkıp şeytan o an gelip size şu vesveseyi verir. Sen günahkar bir kimsesin. Bir de kalkıp namaz mı kılacaksın? Bir de şimdi Rabbine secde mi edeceksin? Affedersin utanmadan diyecek. Ve tabii bu şeytanın insana sağdan yaklaşmasıdır. Şeytan hakkı batıl batılı hak gibi gösterir. Dolayısıyla şeytanın yapmak istediği o an kişiyi tövbeden alıkoymaktır. O an yapmak istediği onu o namazdan alıkoymaktır. Evet. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü diyor, günah işleyen kimse kalkıp abdest alırsa ve namaz kılarsa ve bunun akabinden tevbe ve istiğfar ederse Allah onu affeder. Ve bunu söyledikten sonra Ali İmran Suresinin 135. ayetini delil getiriyor Aleyhisselatü Vesselam. Nefislerine zulmederlerse, bir günah işlerlerse hemen ne yaparlar o kimseler? Ee, Allah'tan maaşlanma dilerler ve yaptıklarında ısrar etmezler. Yani günahta ısrar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 Maksat her ezan ve kamet arasında namaz olduğudur. Yani ezan okunduğunda kamet getirilene kadar sünnet kılınabilir. Hatta bunda ravatib olmayan sünnet namazlara teşvik var. Bunlardan biri de ikindiden önce kılınan dört rekat sünnettir. İbn Hanbel radıyallahu an ten rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah ikindiden önce dört rekat kılana rahmet etsin. Yani arkadaşlar burada bizim anlatmak istediğimiz nedir? Biliyorsunuz müekked ve gayrimüekked sünnetler vardı. Ee, bu müekkedler on tane, bir rivayete göre on iki tanedir demiştik. Ee, on tane sayacak olursak, yani on tane revatib sünnet, sabahın iki rekat sünneti, öğlenleyin farzdan önce dört, farzdan sonra iki ne oldu? Ee, sekiz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 Yani ezan okundu, ezan bitti, kamet gelinceye kadar. Biliyorsunuz, duaların kabul olduğu anlardan bir tanesi yine bu bu, bu andır. Ezanla kamet arasında yapılan duayı Allah geri çevirmez diyor Aişe (r.a.). Dolayısıyla ezanla kamet arasında yapılan dua makbul olduğu gibi aynı şekilde ezanla kamet arasında e, namaz vardır diyor Aişe (r.a.). Yani kişi kalkıp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 Merak eden veya nasıl kılmalıyım diyen kardeşlerimiz vardır. Bu sebeple inşallah ben bunu söyleyeyim. E, bu namazı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle tarif ediyor. Diyor ki mesela bildiğimiz normal namaz kişi tek bir getiriyor. Ondan sonra ne okuyor? Ya Subhaneke okuyor ya Inni ve Cehtu okuyor ya da Allahumma Baht okuyor. Yani ilk namaza başladığı zaman ondan sonra ne yapacak kişi? Fatihadan önce 15 defa bunu okuyacak kıyamdayken. Sonra Fatiha ve Zammı okuyacak. Ondan sonra bir 10 tane daha okuyacak. Ne okuyacak? Subhanallâhi velhamdülillâhi ve la ilâhe illallah ve allâhu ekber. Yani bizim 75 tane her rekatta tesbih dediğimiz budur. Yani namaza durduğu, Subhaneke'yi okudu veya ve okudu. Ne okuyorsa arkadaşlar, bununla ilgili biliyorsunuz rivayetler çoktur. Ee, sonra başlayacak diyecek, Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu akbar. Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu akbar. 15 defa okuyacak. Sonra fatihah okuyacak ve arkasından zamzuru sure okuyacak. Sonra bunun arkasından 10 defa yine Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu akbar. Sonra ruku edecek. Rukuda ne diyor? Subhan Rabbi alazim. Bunu söyleyecek. Sonra yine 10 defa ne?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 Kardeş inanın ki biz buradan bu konuları çok konuştuk. Ben öyle zannediyorum. Bizim linkimizde bu konu var. Namaz kılmayan kafir mi konusu var. Ee, bunu burada yine bir soru üzerinde hatta uzun, uzun uzadıya münazara yaptık. Ee, Fikri Göncü hocamız da buna katılmıştı. Allah kendisine hayırlar versin. Ee, dolayısıyla namaz kılmayan,